Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası programından hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyer Gönül Sadası programında birlikteyiz. Hocam bugün istina makamını da biraz konuşalım mı? Peki efendim. Biraz istinayı konuşalım. Biraz da e, geçmiş kadim kültürle bugün bizim aramızda bir e, duvar oluşturduğunu zannettiğim, bir mevzuyu konuşalım. aslında geçtiğimiz programların birinde değinmiştik buna. Sanki biz yaşamadığımız şeyleri çok konuşuyoruz günümüzde. Evet e, Kadim kültürde ise insanlar yaşamadıkları şeyi söze dökmüyorlardı. Yani zaten hal e, ile bir şeyler e, ortada idi, ...halin olduğu yerde kale çok ihtiyaç duyulmuyordu, çok evet. lafazanlık, çok gevezelik e, ortaya çıkmamış oluyordu. E, bu yaşamışlığın hayata sinmesine, tecrübenin hayata sinmesine kadim kültürde e, ve e, günümüzde de yaşayamadığımız şeylerin hep dilimize vurması <gülüyor> hadisesine ne dersiniz efendim? evet. Valla bu tespit çok doğru bir tespit. Yani ben de onu söylemek isterim. Ee, burada arada programa başlarken biraz evvel bir genç arkadaşımız geldi. Hı hı. Ee, bu Hazret divan şiirine meraklıymış. Ee, doğrusu gençlerin bu şiire meraklı olması beni çok heyecanlandırıyor. Ee, ona şunu söyledim. Yani e, şiiri siz özellikle divan şiirini... Ee, rahat zamanlarda e, Keyif anlarında söylenmiş Güzel sözler zannetmeyiniz Onlar yaşanmış bir hayatın Tecrübelerin Siz deneyim tabi ettiniz doğrudur hı hı. Söz sanatına dökülmüş hali ki insanlar ibret alsınlar ee, Söz sanatına herkes dökemez bunlar Ama şair gerek bireysel Gerek toplumsal yaşadığı macerayı e, Hayat macerasının Özünü Detaylarını değil özünü şiire döker. Detaylarını dökerseniz o manzuma olur. Ama özünü söylerseniz o şiir olur. E çünkü yine söyleniyor diyor ki şiir darası alınmış sözdür. Özü. E, dolayısıyla eskiler bunu böyle yaptılar. Çünkü onlar hayatı bir nimet olarak görmekteydiler. Mala ayaniye ayıracak vakitleri yoktu. Bu genel kriterler bunlar. Ee, ve hayat. Yani zaman da bir e, hediyedir insan bağışlanmış evet, bir şeydir evet, emanettir evet. ve çok iyi e, evet. kullanması gerekir Ve hay ismi şerifinin şimdi bu, bunu da ifade edelim e, Kullar üzerindeki tecellisinden ibarettir hayat e, Bu tecelliyi kalktığı zaman ahirete intikal edersiniz Başka tecelliler bahis Hı. mevzu olur Böyle bakıyorlardı fakat malum işte batıdaki sanayi devrimi özellikle insanlara bir başka dünya modeli sundu. Hı hı. Bu modelin çok çekici tarafları vardı. Cazipti yani yine İslami te terimlerle söylersek nefsi envareye çok cazip geliyordu, tahrik ediyordu. Bütün haramlar manasında söylemiyorum, konfor manasında söylüyorum. Servet, zenginlik manasında söylüyorum bunu. ...nefsi güçlendiren bir şey... ...buna meyil çok kolaydı. Hocam bu, bu sanayi devrimiyle ilgili... ...tabii şöyle bir... E, ...eleştiri de dile getiriliyor... ...zamanın parçalanmasıyla... Tabii. ...birimlere ayrılmasıyla... Tabii. Tabii. ...zaman da ekonomik bir mahsul haline geliyor. Aynen gidiyor. öyle oldu. Dolayısıyla fecri beklemeyi unutuyoruz. Evet. E, veya e, hava karardığında artık istirahat zamanı... ...demeyi unutuyoruz. Evet. Evet. Bütün e, 7-24 üretmek ve tüketmek evet. üzerine pro programlanıyoruz. Ve sıkılıyoruz tabii ki insan varlığı çünkü hep aynı işi yapmaktan sıkılır. Tabiatla olan ilişkisinden kesilince sıkılır. O zaman da insanın boş zaman diye bir şeyi Hı -hı. koydular. Hı -hı. Tatil tatil ataletten gelir. Atalet gelemesin atıl işe yaramaz manasına tatil zamanı diye bir şey koydular. E, ...boş zaman spare time dedikleri... Franklin Hı -hı. leisure time dedikleri bir şey... İşte orada da hobilerinizle uğraşırsınız... Böylece ...üçe dörde parçalanmış bir hayatla karşı karşılaşıyoruz... ...halbuki... ...işte o eski devrin... ...yani bize mahs mahsus bir... E, ...bize has bir hayatın... ...yaşandığı dönemlerdeki şiir... ...yaşadığımız hayatın... ...söz sanatına... ...yaşadığımız hayatın hal sanatına... ...mesela öyle insanlar vardı... Ee, Üstad Niyazi Sayın yıllar önce bir sohbette söylemişti ki, yahu Üsküdar'da öyle adamlar rastladım gibi sokakta görürdüm bu adam bir Allah dostu gidip elini öpeyim şunun derdim yani böyle adamlar vardı. Hiç tanımadığım bir kimse ee, şimdi de ricalül gayb. ...kayıp erenleri... ...öyle olabilir... ...bir hmm. de yani bildiğiniz... E, ...insan ama... Hmm. ...çok mütevazı ve dengeli... ...muvazenli bir hayat yaşıyor... Yani ...o zaten simasına evet. e, ve... ...ef ayına siner onun yani... ...hareketlerine siner... ...ötekilerin e, tiki vardır... ...acelesi vardır... ...tedirginliği vardır... ...Fethi abi halsaridir oğlum derdi... ...halsaridir... Halsari ...geçer işte. birbirinden diğerine geçer... Tabii. ...eğer onda... O da e, mutmain bir kalple oluyor. Siz bu işi daha iyi biliyorsunuz. Bu işin üstadısınız, hekimizsiniz, hem de hakimisiniz. Şöyle, şöyle, yo, öyle öyle elhamdülillah. Bunu, bunu iftiharlı ve şükürle söylüyorum her yerde. Şöyle bir hadise. E, kalbin hali vücuda hakim olur. İnşallah öyle olsun. Vücut kalbe hakim olmasın. Kalpte bir sekinet varsa o bütün fiillerinize siner. Önce şeyinizden görülür. Nazarlarınızdan, nazar çok mühim bir hadise. Hmm. Bakışlarınızda onu hissederseniz. Hocam e, bununla ilgili bir e, şey söyleyeyim. Bakın bizim literatürümüzde de e, bunun karşılığı olarak kullanılan bir kavram var. Otantik e, insan. Otantik insan. Otantik insan. Yani, ya tam dilimize çevirecek olsak, halis insan, sahici insan, gerçek ha. insan. Ha. Kendi yaratılışına, fıtratına sahici kalmış insan. Yabancılaşmamış. Yabancılaşmamış yani. insan. Özü sözü bir insan. Göründüğü gibi olan, olduğu gibi görünen insan. Evet. Yani değişik kıvamlara, değişik renklere giren insan değil. Şeyin Neşet Ertaş'ın bir türküsü var. Hmm. O da maşallah çok... Yani bu toprakların yetiştirdiği çok hassas bir yürek Bozkır yani. Bozkır'ın tezenesi. Evet. Bozkır hala Bozkır ama evet. yani güzel ama ya. Yani. Evet. ...diyor ki, cahildim... ...dünyanın rengine kandım. Hepimiz dünyanın renklerine... ...kanıyoruz. Kanıyorum. Aslında yani. bana göre çok tasavvufi... ...bir cümle yani. Ama o gelenek... ...orada zaten yani Orta Anadolu... ...gelenek var. Tabii. Neşet Bey bunu nereden... ...geldiğini bilmeyebilir ama mühim değil. Ama evet. Allah, söyletti, Allah söyletiyor. Cahildim... ...dünyanın rengine kandım. Evet. Bir Allah dostundan... Hı hı. ...yani naklen işittim şöyle ki... ...siz bakmayın beni böyle... ...saçlı sakallı, beli bükük... ...beyaz sakallı bir ihtiyar olduğuma... ...kalbim hala beş yaşındaki... ...gibidir diyormuş yani. <gülüyor> kalbim beş yaşındaki gibidir. Evet. Temiz, kirlenmemiş. Kirlenmemiş, çocuk kalbi. Evet. Biz Tujuk büyüdük mi? ve kirlendi dünya... ...diyor şair. Evet. Ee, biz büyürken... Dünya kirleniyor ama kalbimiz temiz kalıyorsa biz işte o fıtrata yabancılaşmamış ya, otantik insan oluyoruz. O. Niyazi Sayın Üstad'ın e, sokaklarda gördük. Bu insanların hocam önemli bir vasfı nereden anlayacağız? Halsaridir dediniz oradan bana çağrışım yaptı. Bu insanların yanında oturduğunuz zaman rahat ediyorsunuz. Değil mi? Onların dizinin dibinde Hiç, oturduğunuz hiçbir zaman şey bile, hiçbir şey söylemeseler rahat, bile yani. huzur duyuyorsunuz. ...gözden, simadan... Tabii. ...acayip kalpten kalde yollar. ...şimdi bu çocuk şeyi olunca... ...orta de okuyoruz... ...vefa lisesinde, orta kısmında... ...okuma kitabında Orhan Veli'den... ...bir şiir var, hala aklımdadır... ...çocuk gönlüm kaygılardan azade... ...yüzlerde nur, ekinlerde bereket... ...at üstünde... ...mor kâküllü şehzade... ...unutmaya başladığım memleket... ...diyor... Ş ...bu şiir işte çok kısa... ...çocuk gönlüm kaygılardan azade... Nezil yüzlerden nur, maneviyat, ekinlerde bereket, maddiyat. At üstünde mor kalkülü sadece çocuğu canım yani. Unutmaya başladığım memleket. Büyüdüm, o memleket vardı ama unutuyorum diyor. İnşallah biz unutmayalım. Tabii. O safiyet, sabavet değil, sabavetin safiyeti. O evet. çok mühim bir şey. İşte o zaman yani e, fakir şöyle bir haldeyim. Yani bunu söylüyorum da inşallah yapabiliyorumdur. O hazzı, o safiyetin hazzını Cenab-ı Allah kalbe tattırırsa siz bir daha maddiyatın peşinde koşmazsınız. Hocam o zaman şöyle bir eleştiri getiriyor etraftaki insanlar. Biz de buna onların benzer da, şeyleri söylediğimiz işi, zaman. Onlarında işi eleştirir zaten yani. <gülüyor> Eyvallah. Diyorlar ki e, siz bize saflığı, güzelliği, merhameti telkin ediyorsunuz. Fakat dünya öyle bir yer değil. Dünya her adım başında kötülüğün kol gezdiği, haramilerin yol kestiği Doğru tabii. İnsanların birbirini aldatmak için tuzaklar kurduğu bir kurtlar sofrası. Doğru. Siz bize bunu telkin edip biz de böyle davranırsak biz sürekli aldatılırız, Aldatılır. istismar ediliriz. <gülüyor> E, dolayısıyla acaba bize yanlış bir telkinde mi bulunuyorsunuz evet. diye itiraz ediyor. Hatta bir anne benim e, bir kitabımı okumuş bir e, imza günde buldu beni. Dedi ki doktor bey dedi, e, size sistemim var dedi. Siz dedi çocuklarınızı işte şöyle yetiştirin böyle yetiştirin diye kitaplar yazdınız dedi. Şimdi ben çocuğumu tamamen size göre yetiştirdim dedi sizin söylediklerinize göre merhametli ol yavrum. Kimseye eziyet etme. Hiçbir kardeşine haksızlık etme. Şu bu. Şimdi gelen vuruyor benim oğluma, giden vuruyor. Sürekli Aa, dayak yiyen çocuk benim oğlum dedi. Şimdi bakın. Güzel. Evet. Şimdi işin o bir veçesi. Siz mutlaka yazmışsınız da, da o anne görmemiştir. Yazmadıysanız da yazın. İttekû ferasetül müminun diyor yani. Müminin ferasetinden korkun. Kendinizi korunun, vikaye edin. Hı hı. Mümin baktığı zaman O firasetiyle basiretiyle zahin arkasındakiğini de görecek Tabii ki e, Kendisini koruyacak Kendisini koruyacak Ondan sonra F halinde. Şimdi insanın malum pasif ve aktif Halleri var Kendi, hı hı. kendimizi koruyoruz Ama bize Cenab-ı Allah Bir aktif alan açıyor buyur Ey kulum eylemini icra et diyor hı hı. Orada bu görünecek bir de şunu söyleyeyim Şimdi bizim efendim medeniyetimiz, bu insan tipini yetiştiren medeni henüz daha örgütlenmiş değil. Ne demek istiyorum? Bir devlet felsefesi etrafında toplanmış değiliz biz henüz daha. Hazreti Peygamber aynı zamanda bir devlet reisi. Bu çok mühim bir hadise. Yani sosyal dokuyu kendisi örgütlüyor. Medine bir şehir devleti. Birkaç kelime daha söyleyebilir miyim? Bu beni çok yani, e, etkilemiştir. Hepkesin bildiği bir hadise ama o açıdan bakmıyoruz biz hadiseye. Müslümanca bakıyoruz. Medine bir site devlet ve o zamanki dünyanın periferisinde, kenarında bir site devlet. O zamanki dünyada iki tane mühim, büyük, süper güç var. Sasani'ler yani Persler, Batı'da da Bizans, Rumlar. Ve Bizan, yani... Roma'dan henüz daha yeni dönüşmüş Bizans'a doğru Latin'den Ortodok, Ortodoks Kültürüne geçiyor Bizans'a geçiyor Rum kültürüne Onlara mektup yolluyor Ben hak peygamberim benim dinime gelin diyor yani Sasani'ler onlar e, Müşrik elçi öldürüyorlar veya yakıyorlar Ötekisi Kitap ehli ama e, Onun bilgeleri var haraklıyorsun onlar bir şey demiyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Şimdi bugünkü mantıkla bunu düşünürsek yani ben bu kelimeyi söylemekten edeb ederim. Bu akıl dışı bir şey yani. Peki büyük adamı. ama hak dini mensubu olarak yolluyor. Zahirde baktığınız zaman o zaman siz bir tarih felsefecisi olsanız misal o günü söyleseniz ve lütfen Müslümanca bakmayın. Müslüman şeyinin dışına çıkarak bakın hadiseye hiç şansı yok dersiniz. Cenab-ı Peygamber irtihar buyuruyorlar. Hz. Sıddık'ın hilafeti iki senedir. Cenabı Ömer devri geliyor. On senedir Hz. Ömer'iniz. Her ikisini de dize getirmiyor mu? Buyurun izah edin. Ve o vakte kadar kabail-i hiçbir müstelik şeyi yok. Ee, hareketi yok. Fitnede var. İşlerinde. Kaynıyor kazan. Nasıl oluyor bu hadise? Böyle oluyor. Onun için hiçbir zaman Allah'ın nusratından ümit kesmemek lazım. O Hanımefendi'ye buradan saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Ee, tabii ki Müslüman kendini koruyacak. Kemal Bey'in söylediği sözler hak sözler. Ama diğer ciheti de kendini koruyacak. Ona göre davranacak. Ama Cenab-ı Allah'ın ona ihsan ettiği haydi kulum sen de eylemini göster dediği fırsatları da Müslümanca sizin buyduğunuz gibi değerlendirecek İyi niyetle yumuşaklıkla fedakarlıkla tevazuyla değerlendirecek hiçbir şey olmaz yani onu Allah korur. Bir tartışma bir, bir, bir, bir beyit daha geldi Teşekkür, şimdi de şey, şey yapalım ben, sen ben şey yapma Masarı feyz ol olamaz düşmeyecek hakinebat diyor masarı feyz olamaz düşmeyecek hakinebat Mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Biz bunu söylüyoruz da inanmıyoruz aziz. Masarı feyiz olamaz düşmeyecek hakenebat, Mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Ben zannediyorum ki Teknik Üniversitesi'yi ben bitirdim. Ben böyle zannediyorum. Sonra ben asistan oldum. Ben oldum evet ama öyle hadiseler oldu ki olmamak mümkün değil yani. <gülüyor> ya ...hani bir ayet var ya... ...attığın zaman onu sen atmadın... Allah, ...Allah attı. Evet. İnsan aslında... ...insan iradesi bile... ...o kadar büyük bir yanılsama ki... ...sen yoksun... ...benlikler hep vehmi gümanındır... Evet, ...diyor ya evet, evet. Şeyh Galip... Ta, ...tedbirini terk evet, eyle... ...takdir-i ...sen yoksun benlikler hep vehmi gümanındır. Yani bizler... E, ...kendi... Nefsimize ve benliğimize çok yaslandığımız her yerde e, Allah bize bir imtihan gönderiyor. Evet. Nefsimiz ve benliğimiz bizim emrimizde ve elimizde. Evet. Ama bileceğiz ki esas sahibi biz değiliz. Evet. Onun verdiği imkanlar dahilinde biz onu kullanmakla e, mükellefiz ve ondan mesulüz. Ben iki tane hadise anlatacağım Buyur. hocam. Biraz anekdotlarla da süslüyorum. Ama, ama bu böyle. E, ben de çok hikaye var çünkü değil şöyle. Mi? Muhakkak siz de Yok, siz çok insan olmaz. tanıyorsunuz ama... Sizden ben tabi, ...insan dinleme olduğu için benim mesleğim. E, kadar olmaz mümkün değil. Bir de siz çok ekstrem şeyler biliyorsunuz yani. Bizimki sıradan. <gülüyor> Ağırda bir rastla savaş oluyor. Yani. Biri kendimle ilgili yakıcı bir hikaye. Yani benim gözlerimi dolduran hatırladığım zaman... Rahmetli babamın, e, Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. E, yatağının başındayım, son günler, bilmiyoruz tabii onun son günler olduğunu, biz e, oradan hasta yatağından kalkıp ayrılacağını düşünüyoruz, e, evimize gideceğimiz düşünüyoruz. İçime şöyle bir his geldi, dedim ki iyi ki doktor olmuşum, doktor olduğum için babam bu hastanede, işte Marmara Üniversitesi hastanesi hmm. ...iyi bakılıyor, herkes pervane oluyor etrafında. İşte asistanlar... ...hocam hocam diyorlar filan. Öyle bir e, gurur ve şey... ...memnuniyet kalbime okşadı. Şükür diyelim isterseniz. Yani e, bilmiyorum, oradan <gülüyor> imtihan edildim... ...çünkü sonra. Sonra babacığım... ...iki, üç gün sonra aynı hastanede... ...çok ciddi bir doktor... ...ihmalinden ve doktor hatasından dolayı... ...vefat etti. Yani biz orada olmanın... ...ne kadar iyi olduğunu... ...bunun kendi benliğimizden kaynaklandığını düşünürken... E, ...oranın bizim içinde hiç hayırlı bir yer olmadığını aslında... E, ...çok acı bir tecrübeyle e, hissetmiş olduk. Bir başka arkadaşım, bir meslektaşım... ...şöyle bir şeyi anlattı, hikayesini anlattı. Bir hafta önce... ...bir başkasının cenazesinde bir avukat bey ile buluşuyorlar. Avukat bey uzun uzun cenaze namazından önce... ...kendisine... E, ...görüşmedikleri zaman içinde... ...ne kadar servet edindiğini... ...nerede hangi evleri aldığını... Oh, ...nerede ne malikaneleri olduğunu... ...uzun uzun anlatıyor... ...ve övünüyor... ...arkadaşımızın garibine gidiyor bu ama... ...neyse sonra bir hafta sonra... ...bir telefon geliyor... ...aynı camide Avukat. bu avukatın... <gülüyor> ...cenaze namazına <gülüyor> ya. gidiyorlar... ...er kişi niyetine... ...er kişi niyetine... niyetine. Evet. ...yani hayat... E, i̇nsan e, bir gölgeler aleminde yaşıyor tabii, adeta. Tabii. E, hiçbir şeye bel bağlamaya gelmiyor. Evet. Biz de Hazreti İbrahim gibi sönmeyen, batmayan, yok olmayanın evet. peşine ha. düşmek mecburiyetindeyiz aynen, sanki. Aynen. Bir gene bir kıta. Hadi bu bizim siz bine açıyorsunuz kusura bakmayın. Yani. Estağfurullah. ilgili. Ayşle Şakir Efendi'den. Hı -hı. Her peri simaya bakmaz, di dey, nadi de bin. Her peri simaya bakmaz. Dide-i Her sevad-ı zülfez meyletmez dili sevdakarîn Bu pek zormuş hocam. Bunu sonra söylerim. Afıta bu akibet huban eyler uful ben muhibbi la yezalim la uhibbul lafilin Son ayet bu işte. La uhibbul afil Hazreti İbrahim'in sözü bu Kur'an'da. Her maya bakmaz. Dide-i seçkin güzelleri gören Bin bakmak farse göz Her güzele bakmaz diyor Çünkü o seçkinlere bakıyor Her sevadır zülfe meyletmez Dili sevda karin Sevda ile e, Dost olan akraba olan Gönlüm e, Her siyah saçlıya da bakmaz Buradaki saç sevda Siyahlık bu şeydir Bir mecazı bir metafordur bu Şimdi mesela e, Saç e, Hı -hı. malum ee, bizim metaforik anlayışımızda dünya halini ifade eder hı hı. ama e, bir açıklaması yapıyorlar sevgilinin saçlarına dolandı gönlüm alakası yok halbuki orada dünya halinden bahsediyor dünya halinden bahsediyor afetab-ı <gülüyor> hüsnüban bütün güzellerin güneşi sonunda biter diyor yani afetab-ı ban akibet eyler uful ben muhibbi la yani ölümsüzün seviyorum La uhibbul afilin, ölümlüleri sevmem. Evet. Uhul eder, ne ki sevmem. Evet. Hz. İbrahim'in sözü. Bu, azab, bu daha büyük diyor Hazreti İbrahim ama o da batıyor. cenab Allah bize anlatıyor yani. Sen böyle yarattım seni diyor. Önce ona bakacaksın, sonra buna bakacaksın, sonra buna bakacaksın. Ama diyeceksin ki, A -a, bunlar değil. Tabii. Ama kimimiz... ...aydakilimiz yıldızlarda kalıyoruz... İnşallah Değil hepimiz de. hepimiz... ...o Hibbül Afilin... ...mertebesine erelim inşallah... ...ölümsüzün... ...Nici Fazıl beyine kadar güzeldir yani... ...biricik meselem sonsuza varmak diyor... ...kademelerden geçiyor... ...geçiyor da biricik meselem sonsuza... ...ver cüceye onun olsun şairlik diyor... ...söz sanatlarına gelince... ...benim gözüm güzel sanatkarlıkta... ...Nici Fazıl Bey bu yani... Aslında... ...kulluk da bir tür sanatkarlık hocam değil mi? Tabii Yaşama sanatını Yaşama. iyi becerebilmek. Neyle sahici insan değil mi? Sahici <gülüyor> Çok insan. Çok güzel. Evet. Psikoloji ilmi bunu, psikiyatri ilmi bunu böyle söylüyor tabii, yani. Tabii, tabii. Çünkü tabii. o da bir lütuf. O ilim de bir lütuf yani. İnsanın kendi ruhuna, e, primordial varoluşuna, ilksel varoluşuna, Oo, evet. fıtri e, varoluşuna Sadık kalması. Sadık Hatta biraz daha geriye saralım... ...bezmi eleste... ...verdiği ah, söze söyle. sadık kalmasın... Bu türkülerimizde hocam... E, ...divan şiirinde olduğu gibi... Bak, ...türkülerimizde de. de çok büyük var... E, aynı kaynaktan var. besleniyor... Tabii ...aynı de. kaynaktan tabii Mesela ki. meşhur bir Urfa türküsü var... ...dün gece yarhanesinde... Evet. ...yastığın bir taş... Idi. Evet. ...şimdi orada... Ne, ...ne diyor değil mi... Yastığım bir taş idi... Evet. ...yarhanesi mezar... Evet. Ve yastık taş gerçekten. Evet. Yani orada kabir hayatını anlatıyor türkü. Evet, çok Ama iyi. biz onu çok literal anlamıyla, e, evet. lafzi anlamıyla da... E, e, korkuyoruz çünkü. Yani öbür olmaz. taraftan korkuyoruz. Eyvallah. Yalnız hocam şöyle bir şey, sizi dinlerken tabii hayranlıkla dinliyorum. Estağfurullah lütfen. Şimdi bizde e, biz olmayan bir meleke sizin neslinizde ve sizin gibi kıymetli hocalarımızda var. Ben mesela de o... vardır öyle söylemeyin. Yok yok bizde yok hocam öyle maalesef. Söylemeyin. En ben bende yok da Sizde... kuşağım e, zemmetmiş olmayayım. E, çok sayıda beyitler dökülüyor sizin ağzınızdan. Mesela her şeyi örneklendirebilecek mısralar, beyitler e, kelamı kibarlar. Bu... Eski eğitimin veya sizin... Tabii, tabii. Bir, bir, yani bir parçasıydı değil mi? Eski tabii, eğitimin tabii, tabii, bir parçasıydı. Tabii, tabii. Yani size mahsus bir şey hayır, mi? Hayır, evet. hayır, hayır. Herkes, biraz hayır. anlatabilir misiniz? Bu çok mühim bir şey çünkü şimdi yani. benim şöyle, şimdi işte onun için ben onu biraz evvel söylemeye çalıştım. O genç arkadaşa da. Şimdi hayat yaşıyorsunuz, seviniyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bazen boş ve derbeder günleriniz geçer. Bazen çok feyizli günler olur. Bir macera bu. Bu maceranın biraz dışına çıkıp, yani bir ben vardır bende benden içeri gidiyorsunuz. O içinizdeki ben bu hayata baktığı zaman bu hayatı e, sembolize eden formüller lazım. İnsanın buna ihtiyacı var. Bir cilt kitap yerine bir küçük söz. İşte bu beyitler, bu sözler, bu zaman zaman fıkralar o yaşanmış hayatın içinden süzülen kulağa küpe olacak. Hiç unutulmayacak şeyler. Onun için nesilden nesile geliyor. Şimdi sizler de bunu böyle görseniz, merak etseniz o zamana ait bir hadise değil. Küçük bir halaka oluşur etrafınızda. Siz de bunları söylemeye başlarsınız yani. Çok zor bir şey değil. Ve bir yerden bunu tevarüs edeceksiniz. Ben ailemden tevarüs ettim. Ee, benim neslimde birçok insan da gördü ama devam etmediler. Çünkü onlar e, işlerindeki beni dışarı çıkarıp, fark edip, yaşadıkları hayata... Ee, o nazarla bakamıyorlar Çok hızlı yaşıyorlardı bir manada Hayatı yavaşlatmıyorlardı Böyle aktı gitti Ama yani O bayitler hala duruyor kitaplarda şeylerde. Yenileri de gelebilir Yazılabilir yani Dolayısıyla böyle yani hadise Hı -hı. Mesela bu Ayakşı Şakir Efendi'yi ben Kırklı e, yaşlarda tanıdım Daha evvel bilmiyordum Hı -hı. Ama bunun bir divanı var. Çok enteresan bir adam. Hı hı. Ee, i̇stina, hayata seçerek bakma, öncelikler, sulagalıklar, ehem mühim meseleleri ne çok güzel ifade eden bir dörtlük. Bu dörtlüğü ben ezberlemedim aklımda kaldı. Çünkü ehemmi mühimi çok güzel ifade ediyor. Her peris, dünyada bir sürü perisima var. Bu perisima bir metafor yani insanı caziplenen her şey. Tabii. Ama dide-i nadidebine bakacaksın sen diyor yani. Hayatta bir sürü macera yaşıyoruz. Ama sevdaya akraba olan, karin olan gönül bütün maceralara iltifat etmez. Üçüncü Mısır'a enteresan. Çünkü diyor Hüsnü Huban güzellerin güzelliği sonunda bitiyor. Peki bitmeyen ne? Sende de işte o var, o bitmeyene talip olma. yeteneği sen de var diyor. Ben muhib bilayesalim, la muhibül afileyn. Çok eski gibi görünüyor. 19. asırın 20. asırın başı veya 19 tamam diye değil ama 20 olabilir. O dönemler bugün de aynı şey. Bir üste çıksın, bugünün diliyle bir şeyi söylesin yani, la muhibül afileyn yerine bugünün diliyle. Çünkü o gerçek değişmiyor. İnsan tatmin olmak durumunda Ela bi zikrillahi tatma ennel kulub. Hasan Basri Bey'i çok güzel çevirmiş. Bayılıyor. Türkçe. Hiç diyor. Hiç. hani Ela hiç diye çevirmiş. Hani, Dürtersiniz ya. Evet. Mu, al, muhakkak Allah zikri kalpleri tatbik, tat, tatmin eder. Başka bir şey değil. Allah zikri. Muhakkak Allah zikri. Onunla bir olmak. Onu hatırlamak. Ona iltica etmek bu hadise eh, bir Müslüman içinde bundan daha alakası yok de orta yerde yani hiçbir şey yapamıyorsun aman ya Rabbi de aman ya Rabbi de o yetişir o yani sen yetişmeyeceğim benim itikadım bu hı hı. ve bu da yani oluyor azizim ben yani nasıl söyleyeyim size yani ee, tabii biz yine ondan ona sığınıyoruz yarabbi bizi zor şartlarda imtihan etme diyoruz. Ee, Hz. Yusuf'u yedi sene hapiste koyuyor. Cenab-ı Allah. Ama ona hapsi, mahpusu hissettirmiyor. Olay, hadise bu. Neticede, yani sizin nesilde de bu olur olmaz diye bir şey yok. Ee, ben sizin bu kendiniz hakkındaki hükmünüzle de iştirak etmiyorum. Gayet net ifade edin. Hocam şöyle bir şey, e, yani e, biraz gayret etmemiz lazım. Bizim ee, var, neslimiz ya. tabi daha ben benim evime bilgisayar girdiğinde 29 yaşındaydım evet. e, fakat çocuklarım bilgisayarla işte, e, çok küçük yaşlarda tanıştılar evet. Z Z kuşağı diyorlar şimdi onlar. Evet, evet, <gülüyor> biz kuşağı. X kuşağıyız <gülüyor> şimdi e, şöyle bir e, çağımızla ilgili bir eleştiri var e, hafıza günümüzde zayıfladı çünkü evet. hafıza ihtiyaç kalmadı diyorlar yani Google, Google Efendi'ye bastığınız zaman bir şeyleri hemen e, bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla insanın bir şeyi zihninde saklama e, kabiliyeti de azaldı, isteği de azaldı. Diyorlar. Çünkü kullanmıyor bunu. Protez bellek kullanıyoruz biz artık. Yani çünkü bilgisayarda, cep telefonunda e, bir sürü bilgiyi hemen bir tıkla ulaşamıyoruz. Ben bunları külleyen reddediyorum. Evet. Çok çağ dışı bir görüş söyleyeceğim şimdi size. Evet. Çünkü dünya yöneten dünyayı yöneten, sadece dünya yönetmeye talip olan bir üst akıl var. Hı hı. Bu modernitenin üst aklı bu. CEO'ların vesaire. Onlar size planlanmış bir dünya sunuyorlar. Hı hı. Hı hı. Bu Frankler'in kitaplarında bunu yazıyor Fransızlar. Baudrillard falan bunu okursanız. Lacan, de bunu yazıyorlar yani. Ve sizi buna inandırıyorlar. Ya bırakın ben, ne müdahale ediyorsunuz. Söyleyin sözünüzü. Ben inanmam size. Ben Allah'ın verdiği hafızayı kullanamadım. Ben bunamadım çok şükür yani. Niye kullanmayayım? Bir de hocam... Ve ee, sizi böylece gönlendiriyorlar. Tabii tabii. Aslında bir meşhur söz var ya... Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Evet. Belleğimize aldığımız kelimeler... Evet. Belleğimize aldığımız o şiirler... E, kelamı kadimler, kelamı kibarlar tabii. bizim evrenimizi genişletiyor. Tabii. Dünyaya bakma açımızı genişletiyor. Ruhumuzu ferahlatıyor. Ve ruhumuza tabii. bir oryantasyon sağlıyor. Ruhumuzun köklerinin nerede yattığını bize söylüyor. Tabii, tabii. Bir lezzeti, zevki nerede buluyoruz? O zevki, tahatturu nerede tabii. buluyoruz? E, onu bize e, söylüyor. Dolayısıyla insanın ayağını e, sağlam basması için yere bulunduğu yere kök salabilmesi için bunlara ihtiyacı var, Aynen. hatırlamaya ihtiyacı evet. var. Ee, ben bir dönem bellek üzerine çalışmıştım. Mesela bir e, 100 sene evvel e, bir hatibin 7-8 saat konuşması e, kabul edilirmiş, yani e, normal kabul edilirmiş. Evet. Şimdi herhangi bir ademin bir konuda sağdan soldan efendim e, misaller getirerek. ...7-8 saat bir konuda... ...konuşması pek beklenmeyecek bir şey. Evet. E, muhakkak konuşan vardır ama... ...çok da... Isti, yani çok ...biraz istisnalara e, açık bir şey. E, öbür tarafta norm kabul ediliyor. Yani 7-8 saat normal Hı. insan konuşabilir. Evet. Çünkü adamın zihninde... ...İlya'da, Odisa Od Od Od var... ...efendim eski mitolojik... E, Kitaplar, Platonlar, Aristolar zihnine yerleşmiş, yerleşmiş zaten. Dolayısıyla oradan zihnin çekmecelerinden çıkarıyor. Pat pat e, insanlara sunabiliyor. Avrupa'da bu bahsettiğin. Evet, ters, evet. batı aleminden bahsediyorum. Bizim alemimiz de bence daha da fazla. Ben mesela Mahir Bey merhumun... Evet. ...üç saat konuştuğunu biliyorum sıkmadan. Evet, evet. Kadim şey Hı. yani... ...müktesebahta dayanarak... ...üç saat size bir şey çiziyor yani. Ve... E, mantıksal bir e, kopukluk olmuyor şeyde. Olmuyor. Ben merhumun yenilerde tasavvuf adlı kitabını e, okuma imkanım oldu. E, o kadar latif, o kadar değişik kaynaklardan bir araya getirilmiş ki. Evet. Yani anlıyorsunuz orada ne evet. kadar zengin bir e, beslenme olduğunu. Evet. Mesela bu bahsettiğim hadise 69 senesinde bir Mevlana ihtifalinde oldu. Evet. 20'li yıllarda Ankara'da bulunduğu sırada Abidin Paşa şehrine okumuş. Referansı oradan veriyor hazret. 45 sene öncesinden Aziz'im 45 sene öncesinden referansı veriyor. Ben Ankara'dayken diye Abidin Paşa şehrine tatabbu etmiştim diye giriyor hadiseye. Ee, böyle adamlar bunlar. Buradan besleniyorlar. Hadise o. E Kur'an'ı hıfzetmenin önemi e, vurgulanmıyor mu zaten hocam e, tabii, değil mi? Tabii. Hafızül Kur'an olmanın tabii. Ee, önemi vurgulanıyor ee, Demek ki e, Belliğe iyi olanı almak lazım Cemaatin seyidi deniyor yani şeye, evet. Hafızlar tabii Ve e, malumunuz Yani e, fiziksel organlarda Olduğu gibi zihni Şeyler ve kalbi hadiseler Çalıştıkça parlıyor ışıldır. Kalp de öyledir Yani merhamet etmezseniz Bir süre merhametsiz olursunuz Kalbiniz kararır Hı -hı. Başlangıçta merhamet ettiğiniz zaman yani Hı -hı. merhametiniz efalinizde göründüğü zaman insanlar size şey derler bu akılsız derler çünkü menfaatini aledal ediyor Hı -hı. ama buna sabit edeceksin bir süre sonra kalbiniz merhametle iyice hemhal olacak İnsanlar yapamasalar bile bu farklı bir adam diyorlar bunu işine akıl sürermez diyorlar. Biraz daha ileri gittim. İmreniyorlar da söyleyemiyorlar. Çünkü belli bir noktadan sonra dönüşü zor. size hekimseniz iyi bilirsiniz. Hastalık belli bir noktaya geçince Tabii. dönmesi mümkün değil diyor hekimler. Ruh şeyi de öyle tahmin ediyorum. Allah muhafaza buyursun yani. Kıymetli hocam. E, iyilik ne kadar e, egzersiz edilirse, iyilik ne kadar... ...alıştırmalarla hayata... E, ...yedirilirse... ...hayatın içinde iyiliğe ne kadar çok yer ayrılırsa... ...o kadar iyi olabiliyoruz. Değil mi? Yani bütün erdemlerin, hasletlerin... ...günlük hayatın içine daha çok sokulması... ...daha çok icra edilmesi lazım. Yani bir insan kendini zorlayarak... ...merhamet etse dahi... ...üçüncü, beşinci sefer... Evet. ...daha merhametli olmaya evet. başlıyor. Çünkü karşıladığını görüyor onu Tabii. Dolayısıyla... Bizim hayra, iyiliğe davet edilmemize çok temel bir psikolojik e, hakikat var. O da şudur. İyiliği yapan, iyiliği yerleştirir kalbine. Değil mi? Merhameti yapan, merhamet eyleminde bulunan, merhametik kökleşmiş bir çınar olarak yüreğine yerleştirir. E, ritüellerin bazen e, çoğu zaman manası budur. Yani Tabii. iyilik yönündeki ritüellerin Tabii. manası Hı. iyiliği derinleştirme amacına Hı. matuftur. Hatta ben e, meşhur... E, ...Taptık Yunus e, kıssasını da böyle yorumlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama ne güzel dinleyelim. E, diyor ki Taptık e, Emre, e, Yunus Emre'mize işte on sene bu kapıdan eğri odun sokmayacak. Sokmayacak. Yunus o on senede e, o eğri odunu sokmayarak aslında çok büyük bir nefis eğitimi gerçekleştirmiş oluyor. Ee, o 10 sene boyunca her gün bu hassasiyeti gözeten bir insan hayatına da eğri sokamaz. Sokamam. Eğri odun 10 e, sene sokmayan bir insan evet, yani, hayatına hiçbir surette eğriliği yani, de nüfuz ettiremez. Bildiğimiz ağaç dalından eğri evet. odunu maddi olarak sokmayan insan bir süre sonra bu eylemi kalbine intikal ediyor. Tabii. Manevi olarak egelik yapamıyor bu adam. Yani. Evet Taptağın tapusunda. Kul cool olduk kapısında. kapısında. Miskin Yunus çiğydik, piştik elhamdülillah. Piştik söylüyor evet. yani sanırım. Çok güzel. Ya, maşallah. Dervişlik olaydı otuza kırka. Tacile hırka. E, da, dervişlik olaydı e, tacile hırka. Ben de alır idim. Ben de alır idim otuza kırka. Evet, evet, evet. Hiç evet. kolay değil hakikaten. E, çok meşakkatli. Çileye talip olmak ve en büyük çile de hocam. ...insanın kendi nefsini değiştirmesi... Ben ...bende olanın bana hoş görünmemesi... ...cihade ekber o... Evet. ...tabiii çok, çok mühim... ...yoksa nefis... ...ego... ...hep bizde olanı bize hoş gösteriyor... Hem nasıl? ...başkasında olanı... ...na hoş gösteriyor... <gülüyor> ...bizde olanı hoş gösteriyor... ...evet... ...bir programın daha sonuna geldik kıymetli hocam... Ee, ...biz e, programdan önce... ...bir beyit söylemiştiniz bana... ...isterseniz onunla kapatalım... ...sen sanmadığın yerde... ...nagah açıla perde... ...derman eriş eder de Allah güzelim neyler... Allah, ...demiştik... ...görelim, görelim, görelim neyler... neyler evet. Allah, gö ...Allah görelim neyler... Ee, ...bir de sizden rica edeyim hocam... ...onu... ...sen sanmadığın yerde... ...nagah açıla perde... ...derman eriş eder de Allah görelim, görelim neyler... neyler. Evet, e, bir duay olsun bu. Dua, e, dua niyetine, olsun bu, evet. evet. Muhakkak öyle olur efendim yani. Cenab-ı Allah vaadinden asla ve asla hulfetmez. Eyvallah efendim. Günül Sadası programını dinlediniz. E, Saadet'in Ökten Hocam ve ben deniz Kemal Sayar e, bu programı e, sunmaya gayret ettik. E, bir sonraki programımızda buluşuncaya dek hayırlı akşamlar diliyoruz.